Dinle beni ey kibir, Dinle beni ey kibir, Sen ki iblisi bile, Nasıl baştan çıkardın Allah'a isyan ile, Lanetlendi nihayet o cüretkar sözünden, Ve cennetten kovuldu şeytan senin yüzünden, İşte o günden beri iblisle ortaklaşa, Dünyayı kuşattınız zulümle baştan başa. Nifak tohumlarını beyinlere ektiniz, ahlakın iplerini beraberce çektiniz. Gör ki senin yüzünden ne hale geldi insan, ne haysiyet, ne şeref, ne merhamet, ne vicdan... Duymaz oldu hukukun adaletin sesini Sana secde ederken Kaybetti kıblesini Dinle beni ey kibir Bütün büyük savaşlar Senden gelen küçücük bir kıvılcımla başlar Sen olmasaydın eğer Ne Stalin ne Hitler Ne Firavun olurdu ne bunca parazitler. Ne bir fitne kalırdı bu dünyada ne haset. Ne bu toplu mezarlar. Ne yakılmış bir ceset. Sönmezdi yeryüzünde milyarlarca ocaklar. Milyarlarca anada boş kalmazdı kucaklar. Ey kibir! Bilirsin ki aşağılık duygusu... Gururla Karışınca Olur En Büyük Pusu Bu Kompleks insanları Sürüklerken Zillete Tarihler Mezar Oldu Gör Ki Nice Millete Sen Ki Ne Ebreheler Ne Karunlar Doğurdun Çağdaş Emsallerini Aynı Kapta Yoğurdun Senden Sebep Nesiller temelleri sökmede bencillik bombasıyla evlilikler çökmede dinle beni ey kibir bu savaşım sanadır galibiyet her zaman düşünenden yanadır bil ki tuzaklarına tuzaklar kuracağım seni her an her yerde Kur'an'la vuracağım ''Dökeceğim ortaya sinsi hesaplarını ve emrinde çalışan insan kasaplarını, ''Bütün dünya görecek senin kirli yüzünü, kan ve kinle beslenen doyurulmaz özünü. ''Biliyorum işim zor, gaflettedir insanlar, bu nedenle pek çoğu seni mezarda anlar.'' Kimi şöhret delisi, kimi zilzurna sarhoş Biliyorum onlara ne söylense hepsi boş Ama sen zannetme ki bu savaş burada biter Bir kişi de uyansa bu kazanç bana yeter Dilerim ki insanlar gerçekleri görürler Senin girdaplarına kapılmadan yürürler Dinle beni ey kibir, şaka değil sözlerim. Bu savaş ancak biter kapanınca gözlerim. Attığın her düğümü imanla çözeceğim ve seni her secdede ezdikçe ezeceğim. Ve seni her secdede ezdikçe ezeceğim.